Dizan Ekspresi Farsi Dünyanın Müziği Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç Selam ber dostane Ez Açık Radyo programı Fizan Expressi'remiş nevit. Milat Bülent Kılıçtaş'ta. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece yılın en uzun gecesiydi. Ee, ama bizim alelade bir gece gibi yaşadığımız şey, Farsça konuşan coğrafyalar için bir şenlik, bir bayram niteliğinde. Ee, bu şenlik gecesine bu halklar Şebi Yelda ya da Şebi Çelle diyorlar. 2009 yılından bu yana ben birkaç kez kapsamlı Yelda programları yaptığım için bu programlarda Yelda'nın içeriğini anlamını anlattığım için her yıl aynı şeyi yapmak istemedim. Sizi bıktırmak istemedim ama bakıyorum ki epey zaman geçmiş yeni kuşaklar yeni dinleyiciler gelmiş dolayısıyla bir kez daha kısaca da olsa Yelda ya da Çelle gecesi nedir bunu anlatmakta yarar görüyorum. Fakat başlamadan önce bir Şebe Yelda şarkısı dinleyelim diyorum. Ardından da size Şebe Yelda neymiş onu açıklamaya çalışayım. Nuşin Tafi'nin sesinden dinleyeceğimiz bu ilk parçanın adı da Şebe Yelda. Bir kez daha bu gece Şebe Yelda ama eğer korlarsa yani izin verirlerse diyor diye başlıyor şarkı. E, şunu da söylemek gerek, e, her ne kadar e, İran İslam Cumhuriyeti bu türden günleri, bayramları sevmiyor, onaylamıyorsa da, e, bütünüyle yasaklayamıyor da. Çünkü halk bu yasakları aşıp geçiyor. Şebeyelda ya da Şebe Çelle en eski şenliklerden, bayramlardan biri olarak kabul ediliyor. E, bu halklar için bu kadar köklü bir başka gelenek de Nevruz geleneği sanıyorum. E, Farsça da gece demek. Şebi Yelda gecesiyle birlikte bu halkların yani İranlı halkların kullandığı takvime göre sonbahar bitiyor ve kış başlıyor. Şebi Yelda'nın Yelda'sı ise Süryanice'den geliyor ve bir tür doğuş anlamına geliyor. Bazı bilim insanları bu kültürün yaklaşık yani Şebi Yelda kültürünün yaklaşık 7 bin yaşında olduğunu söylüyor. Şunu biliyoruz ki Yelda sözcüğü Farsça'ya Süryanidece'den geçmiş ve Şebe milattan M.Ö. 500 yılında İran takvimine girmiş. En soğuk kış günleri de yani Zemheri ve Erbayn diye de adlandırılan bu günlerin başlangıcı da Çelle olarak, Şebe Çelle olarak da adlandırılıyor. Dolayısıyla bazen bu geceye Şebe dışında Çelle gecesi de deniyor. Eski İran kültüründe evlerdeki kutlamalar kürsü diye adlandırılan bir sehpanın üstüne serili bir yorganın çevresinde oturularak gerçekleştiriliyormuş. Çünkü sehpanın ve yorganın altında bir mangal yanmaktaymış. Böylelikle sınırlı yakacakla çok ısınma olanağı doğuyormuş. Bu gecelerde masallar ve hikayeler anlatılıyor ve ailenin en büyük üyesi Hafız'ın şiirlerinden fal bakıyor. Ardından da Şahname'den kimi bölümler okunuyor. Bu sofraların olmazsa olmazları arasında ise karpuz ve nar var. Karpuz ailenin en büyük üyesince kesilmeye başlanıyor ve en küçük üyenin bıçak darbesiyle kesme işlemi tamamlanıyor. E, ve bu sofralarda bolca kuru yemiş tüketiliyor. Evet, e, Şebeyel'da yani Çelle Gecesi, kısaca böyle. Fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Ee, gelin bu kez de klasik İran sanat müziğinin e, İran'da ikamet etmeye devam eden nitelikli müzisyenlerinden biri olan Muhammed Mutemedi'den bir şarkı dinleyelim. Bir Yelda şarkısı dinleyelim. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi iki haftada bir, Cumartesi günleri saat 14'te yayınlanıyor. Yelda gecesiyle yani Şebi Yelda ile ilgili son bir parça dinleyeceğiz ama bunu seçmemin özel bir nedeni var. Çünkü programın ikinci bölümünde de bu Yelda şarkısının, şu an dinleyeceğimiz Yelda şarkısının bestecisi olan Peyman Soltani'yi tanıtmak ve onun kimi parçalarını dinletmek istiyorum. Yelda adlı bu tesnifin yani bir şiirden bestelenmiş bu şarkının şiirinin şairi Mohsen Hosseini ve parçayı Lilian Orkestrası icra ediyor. Şarkıyı Seba Paşa'yı ve Negar Gorciyan ile Mahmut Salehi ve Meysam Melek'i seslendiriyor. Az önce ilk parçasını dinlediğimiz Peyman Soltani bir besteci, çalgıcı, eleştirmen ve hatta şair. 1971 yılında doğmuş ve 16 yaşındayken eğitim için Ermenistan'a gitmiş. Orada eğitiminin hattı, yörüngesi değişmiş, grafik okumak için gittiği bu ülkede müzik alanında eğitim görmeye başlamış. Bundan önce ise İran'da kimi müzik aletlerini kendi kendine çalmayı öğrenmiş. Sonrasında da birçok parçayı bestelemenin, birçok konser vermenin yanı sıra bir takım müzik dergilerinin yayın yönetmenliğini de yapmış. Şimdi onun Sorutha ve Tesnifha-i Melli yani Melli Miheni yani yurtsever ve ulusalcı şarkılar ve marşlar diye çevirmiş olan Bu albümden bir parça dinleyeceğiz. Parçayı Şehram Nazeri seslendiriyor. E, bu şarkının bazılarınıza tanıdık gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü Mohsen Namcu da bir parçasında bu şarkının bir bölümünü biraz parodik bir bağlamda, bir biçimde kullanmıştı sanıyorum. E, dinleyeceğimiz parçanın adı ise İrani Cevan, yani Genç İran. E, milliyetçi bir parça bu. Peyman Sultan'ın bir başka milliyetçi, yurtsever şarkısını daha dinleyeceğiz. E, parçanın adı Ey Mihen, yani Ey Vatan, Ey Yurt. E, parçayı Persa, Hesendoht ve Eli Reza ve Kilmanesh seslendiriyor. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi iki haftada bir, Cumartesi günleri saat 14'te yayınlanıyor. Bestesi Peyman Sultan'a e ait olan bir başka parçayla devam edeceğiz. Rira adlı bu parçanın şiiri Seyit Ali Salehi'ye ait. Tabi burada modern İran şiirinin kurucusu kabul edilen Nima Yuşic'in Rira adlı çok ünlü bir şiiri olduğunu da belirtmek gerekir sanıyorum. Dinleyeceğimiz şarkıyı Neger Gorciyan ve Hossein Ali Şapu birlikte seslendiriyor. Peyman Soltani'ye ait son bir parça dinleyeceğiz ve programın Soltani'yi tanıttığımız bölümü böylece tamamlanmış olacak. Ee, parçanın adı Biaban yani Bozkır. Ee, şiiri ünlü solcu e, solcu şair Ahmet Şamlu'ya ait ve parçayı Persa Hesendokt seslendiriyor. Ee, parçanın ortalarında yer alan şiiri de Ahmet Şamlu'nun kendisi okuyor. Bi'âvanra sera sermeh gereftest. Bozkırı baştan başa sis basmıştı. Boskır yorgun, dudaklar sıkı kapalı, nefesler kesik kesik. Dinliyoruz. İran'ın artık hayatta olmayan önemli keman sanatçısı Üstad Esadullah Melik'in Geriye'ye Leyli, Leyli'nin ağlayışı adlı ölümsüz parçasını size zaman zaman dinletiyorum. E, parçayı son olarak geçtiğimiz Mart ayında çalmış ve parçanın öyküsünü de size anlatmıştım. E, bugün o parçanın bu kez de çok hoş bir orkestral yorumunu dinleyelim diyorum. E, parçanın orkestral düzenlemesi önemli müzik insanı Ferhat Fehraladdin'e ait e, ve ben yakın gelecekte onunla bir ilgili bir program da yapmayı planlıyorum. Geriye Leyli'yi yani Leylin'in ağlayışını dinlemeye geçmeden önce parçanın öyküsünü bir kez daha hatırlatmakta yarar var sanıyorum. Üstad Esadullah Melik gençken evinde kemanıyla saatlerce pratik yaparmış, meşk edermiş. Oturdukları evin karşısındaki evde de penceresi onun penceresine bakan Leyli adında genç bir kadın varmış. Melik ne zaman keman çalmaya başlasa. Leyli onu penceresini açarak e, dinlermiş. Zamanla e, Üstad Melik'in çalmadığı zamanlarda da Leyli ondan istekte bulunur hale gelmiş. E, bu olup bitenler bu pratik ikilinin zamanla yakınlaşmasına neden olmuş. Leyli e, bazen Melik'in enstrümanını gözyaşları içinde dinliyormuş ve bir gün Üstad Melik eve varmak üzere sokağına girdiğinde Leyli'nin evinden feryatların yükseldiğini görmüş ve Leyli'nin öldüğünü anlamış. Bir süre sonra da onun anısına bu parçayı yapmış. Evet bu son ve güzel parçayla bugünkü programı da kapatmış oluyoruz. Ta Berna Golo Golzarbaşit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.